tura yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba beyti mamura yükseltilmiş tavana göğe kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir